eymine şeytanı rejim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin efdolus salat ve tamamet teslim ala esrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn biz mukaddemen iki kısım olduğunu söylemiştik değil mi bu nedir mukaddemetül ilimdir yani müellif mukaddemetül ilim yapıyor Hatta müellif bunu yapacağı için biz de bir mukaddemetül ilim yapmadık. sadece talebenin ee, ilim talebindeki menhecinden biraz bahsettik bir derste. Bir derste de sünnetin öneminden bahsettik ama bu sünnetin önemi üzerine çok uzunca duracağız. Çünkü çağımızın en büyük hastalığı sünnet inkarcılığıdır dedik. Ee, müellif bir mukaddime yapacaktı. Başta dedik ki hatta ne demişti başta hatırlıyorsan. Bakalım bir. El mukaddime ve hiyye teştemülü ala faslayn. Birinci faslı bitirdik. Biz el faslısani ikinci Fasıl geldi. Fi beyani ba'd Bu fende kullanılan bazı kelimelerin ıstılah kelimelerin ıslahı manalarının bilinmesi. Burada bu fende yani biz usulü hadiste bazı kelimeler kullanacağız ki biz şimdiden öğrenciye bunları söyleyelim ileride tek tek tek tek bu ıslahlarını atmayalım, oturup uzun uzun izah etmeyelim. Bunlar nedir? Esenedu Al-İsnadu, Al-Metnu, Al-Muhricu, el al Al-Hadithu'l-Nebeviyyü, Al-Khaberu, Al-Eseru, Al-Müsnidu, Al-Muhaddisu, Al-Hafidhu, Al-Hadithu'l-Kudsi'yü, Hadithu'l-Kudsi'yü, hadithul yani Sadece bundan ibaret değildir tabi ki bu fende kullanacağımız silahlar ama bundan dolayı zaten ne dedi? Ba'd dedi. Bazısı sadece. Şimdilik yeni başlayan talebenin hemen başta bilmesi gereken bazı şeyler vardır kelimeler. Bu kelimeleri ben başta bir öğreteyim de. Hazi kelematun yuksirul muhaddisuna min zikrha. Bu kelimeleri muhaddisler çok kere kullanmıştır. Fe la buddel li talebe hazi Bu fenni talebe talebeden bir talebenin min ha, min ma'rifati hazil kelimat yani bu kelimeleri ne yapması lazım? Bey, yani, marifet bilmesi gerekiyor. Evet. Bunlardan ilki nedir? Es-senet. Nedir? Senettir. Oldu mu? Evet. Senet dediğimiz şey hadisin metninden önce seni o metne ulaştıran kişilerin isimlerine senetle unutma. Senet neymiş? Tamam mı? an malikin an-Nafi' an Abdullah ibn Ömer dediğin zaman la yeb' neydi? La yeb'ahukum bi'a ahad beyin ahb beyin bayn beyda احدكم biriniz birinizin üzerine alışveriş üzerine ne yapmasın? alışveriş yapmasın tamam buradaki malik nafi ve abdullah ibni ömer senettir tamam mı bunu ansıhgasıla veya ve veya haddethana sıhgasıla nakletmekse isnad oldu mu ha ancak bazen isnad senet de denilmiştir İsnat normalde nedir? Mastardır tamam mı? Bazen de isnat senet yerine kullanılmıştır. Oldu mu? Özel isim yani isim olarak kullanıldığı zaman isnat senet manasındadır. Mastar olarak kullanıldığında senetten haber vermektir. Senetle isnadın farkı budur. Evet. Es-senedü senet huve tarihul musiletü ilel-metni. metne ulaştıran yoldur. Vecihte denir senede. Tarih denir. Bu hadisi sadece bu tarihtan biliyoruz. Bu tarihtan biliyoruz dediği zaman Malik Nafi'den almıştır. Başka bu hadis Malik'e başka bir kişiden ulaşmamıştır. Nafi'ye de Abula İbn-i Ümer'e ulaşmıştır. Bu tarihtan biliyoruz. Yoksa bu tarihtan biliyoruz dediği zaman e, ansigasıyla geldi veya ahberena sigasıyla geldi veya haddesena sigasıyla geldi demek istemiyorum bu hadis. Oldu mu? Bak önemli burası. Çünkü e, hadisin rivayet esnasındaki eda kelimeleri, hadisin esnadındaki bu kelimeler hadisin sıhhatı oldukça önemlidir. Evet. Yani rical-ül hadisi. Vecişte denir. Buna ne denir? Vecişte denir. Hadisin ricalleridir. Summu bizelike is isnamuleması hadis isnaması bunu bu şekilde isimlendirdiler hadise çünkü summu bi zalike bununla isimlendirdiler çünkü ennehum çünkü o adamlar yusnidune isnat ediyorlar el hadis hadisi ila masdarihi kaynağını isnat ediyorlar kaynağına, kaynağına, kaynağına ulaştırıyorlar oldu mu el isnadu isnat evet. huve yakhbaru an metni Ey hikayetu رِجَالِ Adamlar nesidir? رِجَالِ الْحَدِيثِ Hadisteki adamların hikaye etmektir. Evet. Tabi senedi söylemeye, senedi söylemek değil. Senedin nasıl geldiğini söylemek. Tamam mı? Unutma bak. Hadisin senedi dediğimiz zaman adamların isimleridir. Tamam mı? Onların nasıl haber verdiyse isnattır. Elmet هُوَ مَنْ تَحَى اِلَيْهِ اَسْسَنَةُ Senedin bitti yere ise ne denir? Metin denir. اِشْتَ لَا ala عَلَى بَعْدِ biriniz birinizin satış üzerine imam mali muatla geçen bir şey yapmasın diyor satış yapmasın birisi satarken diğeri de onu alışveriş yapmasın diyor burada bu metindir evet el muhric veya wal muharic ikisi aynıdır ikisi de nedir aynıdır birisi ifal babından ismi faildir diğeri tefel babından ismi faildir. Evet. Fa ismi fail. Her ikisi ismu faildir. <gülüyor> Onlar diyor ki mesela hadis elmir haza hadis. Bu hadis, xerrece onu çıkardı. Ev ahracehu fulalun. Yani ya Buhari çıkardı ya Müslim çıkar. Ey yani zekara ruwatehu. Yani ravilerini zikret demektir bu. Fe'l muharric muharric tayidir. Bir teşdid evet takfif. Evet. Eee huwa zakeru ruwati'l hadisi. Hadis ravileri zikretmektir. Yani İmam Buhari ve İmam Müslüme ne deniyormuş? Muhriç veya Muharriç deniyor. Evet. Kel Buhari ve Müslümin ve Nahvi hıma Buhari, ve Onun ikisi benzeri gibi. Tamam. Bu da bitti. El-Mahracu. İsm-u Mekani. Ism Mekandır. Ya mef'al ya mef'il. Kalımında gelir. İsm-i Mekal. Mahracu veya -me Mahriç şeklinde gelir. Fe innehum yakuluna. Onlar diyorlar ki Hâzâ hadîsün ürfe mahracahu. Evlem-i'râf mahracuhu. أو لا يعرف مخرجه حديث mesela bu mahraç kelimesi nerede kullanılır hadisle diyor diyor ki bu hadis çıktı yani masları biliniyor mahreci biliniyor veya bilinmiyor diyor bi fethel mi var ra'i tamam mı ha ey rijaluhu ellezina rawahu onu rivayet eden ravilere ne denir mahrec denir tamam mı Bazen hadisin ravilerine deniyor, bazen de Bukhari, Müslim gibi tahriş edene mahreş deniyor. İkisi de kullanılıyor, tamam mı? Evet. Evet. de kullen, çünkü bundan her biri bu bizim metinde ravilerine söylüyor mahreş diye. Bizim metinde senetteki ravilere mahreş diyor. Ama Bukhari ve Müslim gibi yani hadisleri tahriş edene de Mahreş deniyor. Peki bu sınıftaki adamlara niçin mahreş deniyor? Lienne kullam çünkü ondan hepsi min ruwatihi eee mevdiu suzurul hadis Hadis kendilerinden sadır olmuştur. Hadis yani her bir tabakada hadis ondan çıkmıştır. Hadisin çıktığı mekan odur her bir tabakada. Evet bu da bitti. El hadisun nebeviyuh. Hadisi nebevi ne demektir bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bitti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izaf ettiğin her şeye hadis denmiş bu fiilen fiil olabilir kavlen kavil olabilir vasf vasf olabilir ev olabilir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göz yumması kabul etmesi karşı çıkmaması olabilir ve sümme bizalike niye hadis diye bak burası güzel eee yani Resulullah'a isnad edilenleri biz niye hadis diye şey yaptık, isimlendirdik? Mukabeletenil Kur'an-ı Çünkü Kur'an-ı Kerim'in karşılığında onu koyduk. Fe innehu Ne demek? Ezeli. Ezeli. Kur'an-ı Kerim ezelidir, Hadis yeni yani. Birinin öncesi olmayan yeni iş ortaya çıkmış gibi. Evet ve kat atlır ki bir sürü muhaddisin ismi hadis ala akval-ı sahabe ve tabiine ve ef'alihin ve takririhin. Birçok muhaddis sahabenin kavlini ve fiillerine, tabiinin kavline ve fiillerine ne demiştir? Hadis demiştir. Evet. Mesela merfu hadis diyoruz, Mevquf hadis diyoruz, Maktu hadis diyoruz. Maktu hadis dediğimiz nedir bizim? Tabiinin. Tabiinin sözüdür. Mer mevquf dediğimiz sahaba sözüdür, evet. وَلَكِنَّهُ مُسَمُّونَ مَا عُضِيْفَ اِلَى النَّبِيِّ صَيَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Hadis hem sahabe hem tabi'in sözüne de deniyor. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne de deniyor. Ama eğer sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne demek için hadisi merfu diyoruz biz buna. Evet. وَمَا عُضِيْفَ اِلَى السَّحَابِيِّ Eğer sahabe sözü ise yani hadis sahabeye izafe ediliyorsa... Tam, sahabeden nakledilen bir hadiste diyorsa yusemmuhu hadisen mevqufen. Bu mevquf hadistir. "Kale Abdullah ibn Umar dedi. İbn Abdullah ibn Umar dedi ki." Evet. "Ve mu'dî fe ila tabi eğer tabine izaf ediliyorsa yusemmuhu hadisen maktuan." Kuma sey dettah laka inşallah taala ileride geleceğiz üzere biz bunu sana izah edeceğiz. El haber el haber inde ulema i hazir fenni muradifun li hadisi haber hadisle aynı manada kullanılmıştır mesela haber vahid diyoruz değil mi mesela ahbaruhu ahbaru hatta şeyhım buhari haberu vahidin delil olmadığı babında kitabı açsam da olması lazım ahbarul hat demiş tamam evet ve qila ila hadis ma jaa an nebi sallallahu aleyhi ve ve el haber ma jaa an haber başkasından gelen haber, resulattan gelen hadis denmiş. Burada bizim önemli olan bilmemiz gereken alimlerden kitabını okuyorsak bir alimin hangi ıstılahı hangi manada kullandığını bilmemiz gerekir. Hangi mezhepten o mezhepten olan alimler neyi tercih etmiş? Bunu mutlaka bilmemiz gerekir ve işte bundan dolayı tarihle veya tarihi Tarihe benzer ilimlerle uğraşanlara el-ahbariu denmiş. Ama velimen işten bi sünnetin nebeviyye, sünnetin nebeviyye ile uğraşanlara el-muhaddisun, el-muhaddisu denmiş. Evet. El-eserü, kalef takrib takrib. Şey, mukaddimetu amrudu mesela, biraz iktisar biraz ek. Takribun nebeviy, tamam? İmam Nebevî'nin kitabı İnne'l muhaddisin muhaddisler yesmune'l merfu'a ve'l mevqufa bi'l eser yani sahabe sözünü ve Resulullah sözüne eser muhaddisler böyle demiş. Ve inne fuqaha'a Horasan alimleri ise yesmune'l mevqufa bi'l eser. Onlar da mevqufa eser demişler. Ve'l merfu'a bi'l haber. Tam ne demişler? Haber demişler. Tamam. Musannef'in tam ismi nedir? El musannefu fil ahadisi vel ahbardır. Bundan dolayı mesela musannefte ne vardır? Hadis de vardır. Sahabe sözü de vardır. Tabi sözü de vardır. Tamam mı? Mesela İbn İmam Ebu Yusuf'un kitabı ül asar vardır. İmam Ebu Muhammed'in Hasan-ı Şeybani'nin Muhammed -Şeybani kitab asar vardır. Burada sahabe tabiin ve sahabe tabi ve tabi sözleri vardır. Bu asar kitaplarında eser denildiğinde umumiyetle kastedilen sahabenin sözü tabiinin sözüdür. Tamam mı? Ama muhaddisler eser dedikleri zaman genelde mevkuf yani sahabe sözünü ve Resulullah'ın sözünü kastediyorlarmış. Orası alimler ise mevkufu eser olarak simlendiriyorlar, merfua haber olarak simlendiriyorlarmış. <gülüyor> El-müsnit Müsnit, men hadise bi isnadi hadisin isnadını rivayet eden kişidir. Sevan kan ilmun bihi avlese lahu illa mujarrada mujarrade'r rivayet yani bu alim olsun olmasın hadisin isnadını ezber şey yapan bilen kiş, kişi müsnit denir en alttaki tabakadır bu talep yani bu daha müsnit tamam şimdi bu hadis ilmiyle uğraşanların tabakalarını saymaya başlayacak ee, en aşağıdaki tabaka budur isterse senetteki ravileri bilsin istese bilmesin mesela senette diyelim ki Muhammed bin Haccaç var ama birçok Muhammed bin Haccac var. Bir Kufeli var, bir Medine'li var. Senette Muhammed bin Haccac geçtiğinde hangisi olduğunu bilip bilmemesi önemli değil. Bazen senette telbis yani karışıklık olur, ihtilat olur. Haccac bin Muhammed, Muhammed bin Haccac diye yazılmıştır ve orada hatalıdır o. Tamam mı? Hatalı olduğunu hadis alimleri anında bilir. Niçin? Çünkü Muhammed bin Haccac kendisinden önceki ve kendisinden sonrakinden hiç rivayet etmemiştir. Eğer öyle bir rivayet geliyorsa... Burada bir karışlık olmuştur. O kendisinden önceki adamdan ve kendisinden sonraki adamdan nakleder. Haccaç bir muammettir. Tamam, mesela Murat Gezenler'den sen naklediyorsun. Tuttun sen Murat Gezenler'den değil de senin rivayet ettiğin hadislerin tamamı Murat Gezenler'den. O beldede yaşamışsın, aynı bir beldedensin veya tanebelik yapmışsın veya onu da okumuşsun. Bir de başka bir adam var ki nerede yaşıyor bu adam? Kars'ta yaşıyor adamın ismi de Gezenler Murat. Ha, hadis alimler anında biliyor. Abdülkadir'in rivayet ettiği hadis gezenler murat değil. Burada ravilerden kaynaklanan bir kusur var. İşte müslit bunu bilmeyebilir. Müslit ne yapmayabilir? Bunu bilmeyebilir. Tabi ravilerden kaynaklanan kusur sadece bu değildir. Buna benzer onlarca kusur vardır. Tamam. Başka neler vardır bu senetteki ilim? Hani diyor ya Kene lehu ilmun bihi, onda ilim olsun. Burayı özellikle açıklıyorum. Senette başka ne ilim vardır diyor. Hangi sigayla rivayet edildi? Rivayet edildiği sigayla rivayet doğru mu değil mi? Mesela akhber ana diyor. Veya semi'atü diyor. Gerçekten işitti mi yoksa okudu mu? Bunu bilecek. Yani eğer i̇bn Hacer el Asqalani bir hadis naklediyorsa o hadiste semi'atü diyorsa ravi i̇bn Hacer şunu kesin biliyordur. O ravi o kişiyi gördü ve işitti. Ama bazen ravi Kendisinden hadis aldığı ravi görmeden semiatu diyebilir. Ama bu da kusurdur. Bunu da bilmeye ilim denir. Müsnid bunu bilmesine de gerek yok. Ve buna benzer senetle ilgili onlarca bilinmesi gereken hususlar vardır. Müsnidin bunlara bilmesine gerek yoktur. Tamam Evet. El muhaddisu el al alim bi tariqil hadisi hadisin tariqın senedi bilendir ve isim-i ravati ve isimlerini ve metni ezberlemiştir. Fa huwa erfa'u min Nedir? Müsnidin üstüdür. Evet. hadisi senediyle ezberleyen, ravileriyle ezberleyen, o ravileri bile metni de ezberlemiş kimseye muhaddisten. Evet, el-hafız, hafız çok şey vardır. Yani hafız, şey mizi ile askalani böyle şey yapmışlardır, izah etmişlerdir. Bir, hafız olabilmek için rehle ile tanınmış olman lazım diyor. Tamam mı? E, i̇ki kitaplar değil, bizzat muhaddisin kendisinden işitmiş olman lazım diyor. Ravilerin derecelerini mutlaka bileceğini diyor. Hani diyoruz ya e, sayı hadisini, e, tarifi yaparken sika ravinin sika raviden. Sıka râvinin kendisinden daha sıkı olan bir raviye muhalefeti diyoruz mesela. Zayıf ravi diyoruz. Bunları ne yapacak? Bilecek. Mesela o kadar çok ıslah vardır ki e, saduk başkadır. Bu ıstılahın hepsini ne yapacak? Bilecek diyor. Tamam Hafızlık makamına Ahmet bin Hanbel gibi, Ali İbnül Medeni gibi, Yahya İbn-i gibi, İshak bin Rahveh gibi ilk selef döneminde... Onlar hafızlık makamına ulaşmış. Hatta her dönemde e, kimlerin hafız olduğu dönem dönem zikredilmiş. Birinci asırda şunlar hafızdır. ikinci asırda şunlar hafızdır. Yani hafızlık mertebesi filan böyle bizim aklımızın alabileceği bir mertebe falan değil yani. Yani öyle bir mertebe bizim hayalimizde bile yok. Kendimiz için demiyorum ben. Tamam mı? Ben burada uzun uzun şey yapmıyorum yani. O kadar çok şart getirmişler ki. Yani böyle mi? Muteakhir dönemde hafızlıktaki zirve kimdir? İbn-i evet. Muteakhir dönemde hafızlık ee Sakali ve Suyut ile son bulmuştur diyorlar. Ondan sonra artık bir hafız gelmemiştir. Evet. El hafız huwa muradifun lil muhaddisi inda bazı selef. Seleften bazıları muhaddisli hafız aynı manada kullanılmış. Doğrusu da budur zaten. Yani hadisin ravileriyle ve metniyle sadece bilmek muhaddis olmak için yeterli değildir ve bazıları hafızla bilmek için bir müsir hafız çok hadisler belirledir kişidir. lanvarları ve onun Hadis'in evlerini, marifetini, olacağını ve onun bilgisi hadislerin ne olduğunu bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler bilirler İlk ne yapan? Emriyle, şey. Emriyle demeyelim de o dönemde <gülüyor> ilk tedvin yazdı. Tedvinin özelliği neydi? Tedvin e, şeyden, değerliğinden farklı da mevcut olan. Ne varsa onu yazdı. Yani yazarken e, sahih veya sık, e, zayıf ayırmaya gitmedi. Ondan sonra bir de konularına göre ayırmak veya sahabe ismine göre ayırmak. Böyle bir şey yapmadı. Ne buldu onu yazdı. Evet. Evet. İmne Şab Az Züfrî, la yuladu elhafızı illa fi 40. An jakr sen bir duvar demiş. Evet, bunu ibn abiha temmeliyorlar diyor. İşte, işte. Tamam. Vah, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,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 o who man hafız 200.000 hadisin, 2000 isnaden, 2000 isnad, isnad baki bundan 100 bin hadis bilen kişi biseden diyor. Ve veya mahiyetaju ilehi ve onunla ilgili bilgileri de bilen. Biraz önce müsnide anlatırken rivayetle ilgili ilmi bilecek dedik ya bilin, bilip bilmemes önemli. Oradaki zikrettiklerim de bilecek hafız. Evet. Sonra hujjeh. Sonra hujjet gelir diyor. O who man haza bir selasemeye elfi hadisin. Üç bin hadis bile. O üç yüz bin. Tabii tabii tabii. Yani çok çoğu çoğalım böyle. Bir diyorlar 70 bin hadis okudu talebelerine. Ee, -i -i -i. Bir oturuşta bir meclisidir 11 bin hadis okudu. Tek bir imla hatası bile yapmadı diyor. Şeyde var Ebu Dardunov. Evet. Ebu Dardunov. Bu arada tarafını kitapların yerine geçirmiyor. Herhalde böyle anlatısı gelmemiş. Hem işte ezberin yok mu senin gibi. Kitabın yanında yok diyemez ezber. Öyle diyeceğim ki, beni kazaydı diye Kırk bin hadis okumuş onlara. Yani üç tanesini sadece hata yani. O da iki tanesini bana yanlış söylemiş, bir tanesinden hata. <gülüyor> evet. Ya bunlar var gerçekten var ve bunlar yani böyle akıllı algılayabilecek bir şey değil. Şimdi her kim sonra da hakim gelir diyor. Abdurr Fetah Bulqut da bu kullanım yanlış diyor. Yani hakim kadıya denir diyor. Hı. Hakim el-Nisa buğriye kadı oldu şimdi hakim denmiş falan diyor. Ve huve men haza ilmuhu bi cemi'il metne merviyye. Bütün senet ve metinleri biliyorum. Mevzular da dahil buna ha. Sadece sahihler değil bak. Sarp bin ağabey diyor. Dört bin, evet. evet. bin tane mevzu adısız. Dört <gülüyor> bin tane mevzu adısız. Dört bin tane mevzu Ve cerhin ve ta'dilen ve tarihen. Tarihin, cerhin, ta'dilen hepsini bilen kimseye ne denmiş? Hakim denmiş. Tabi bunlar var yani. Bunlar şey yapmış. Ee, böyle alimler var yani. Subhanallah. Ne büyük bir ilim değil mi? Evet. وَزَادَ بَعْدُهُمْ لَقَبَ اَم۪يرِ الْمُؤْمِن۪ينَ Bazılar bir de emir müminin lakabını getirdiler. Artık o neyi bilecekse. Tamam. قَالَ الْحَفْزَ سُيُوتِي سُيُوتَ اَدْ يَوَقَدْ لُقِّبَ بِهِ جَمَاعَةٌ Bir cemaat bununla lakaplandı. Emir-il müminin مِنْهُمْ سُفْيَانَ الز Web webnu rahüveh demişler, rahüeh, رَهُو rahüye pardon, rahüye diyorlar. Kimisi, İsa bin rahüye diyorlar. Ben rahüveh de biliyorum. Ve Buhari ve diğerler. Buhari ve diğerse Emir Müminindiye isimle anlattı. Peki ne bu tabir çıktı? Ve kâne telqîb al-muhaddithi b Emir Müminin meâxuzu min al-hadîs elâzir râwahü at-tabrâni. Ve gayruhu taberani. Ben taberani'de bu hadisi bulamadım. Araştırdım ben bulamadım. Ee, vardır mutlaka. Başka bir şekilde vardır. Ama i̇bn Batt'a Bat'ta, İbane-Türkübra'da Hadıbel Bağdadi e, Şeref-ı Ashab-ı Hadis'te i̇bn Abdilber Cami'u beyan İlim'de zikretmişler bunu. Ee, nedir? Allahümmerham Hulefai'yi el hadise kema tegaddem. Daha önce geçtik. Geçti mi bu hadis? Ben niye Evet geçmiş. Ellezine yervûne hadîsi ve Bak burada hiç dar kutni demiyor görüyor musun? Ben hatırlamıyorum bra. Allah Allah. Ben hiç bakmamışım. Evet. Hadiste diyor Allah Subhane ve teala şey yapsın. Rivayete ellezine tûne min ba'di. Onlar benden sonra gelmişlerdir. Yervûne hadîsi. Benim hadislerim ne yapmışlardır? Rivayet etmişlerdir. Ve yüve yüallimunennase. Onu insanlara öğretmişlerdir. Onu insanlara öğretmişlerdir. Dediğim gibi ben bu üç kaynakta bulabildim. Hadis burada geçiyor. Bundan dolayı da emir diye isimlendirilmişler. Tamam. Burada kalalım. Bundan diğer dersler.